Benim kız kardeşimin eşinin yanında e, testetürlü bir şekilde dolaşmam e, caiz mi, değil mi? Testetürme evet. dikkat ederek. Ama tabi ikili kıyafetiyle hani parcafı falan değil. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yöneltelim hocamıza inşallah. Sıhhat diliyoruz. İstanbul'u selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet kıymetli hocam. Yani baldızlar e, eniştelerinin Enişte. yanlarında. <gülüyor> Tabii ki baldız Eniştanın kız kardeşi gibidir. Ama bu e, mahremiyet e, geçici bir mahremiyettir, muvakkattır. Allah korusun hanımı vefat ettikten sonra o baldızının mahremliği ortadan kalkar. E, onunla evlenmesi mümkün olur. Dolayısıyla e, evet e, hanım hayattayken kişinin baldızı kendisine haramdır. Ee, eşi hayattayken eşinin yanındayken baldızı yanında oturabilir konuşabilir sohbet edebilir pardesüzsüz paltosuz dolaşabilir çarşafsız dolaşabilir ama yine de normal giysileriyle yani avret yerlerini açmayacak şekilde başı açık olmayacak göğsü gerdanı açık olmayacak kolları bacakları açık olmayacak ama dediğiniz gibi işte so ifade ettiği gibi soruyu hı hı. soran kardeşimizin de pardesüzsüz paltosuz veya mantosuz neyse artık elbette ki enişlesinin yanında o halde dolaşabilir. Yalnız dediğim gibi tesettür namazı nasıl kılabiliyorsa ona da öyle dikkat etsin, bir evet. ayet etsin.